Nauzu billahi inneşşeytanir racim Bismillahirrahmanirrahim İnnel hamdelellahi nahmedu ve nesta'inuhu ve nestağfiruh ve nauzu billahi min şururi enfusina ve min seyyiati amalina Men yehdihillahu fela mudille ve men yüdlil <Sessizlik> fela Ve eşhedü en ilaha illallah vahdehu la şerike ve eşhedü en Muhammeden abdühu ve resulühü Ema ba'd fe inne istaqal kitabullah ve hayr el hidiye had -hedi Muhammedin sallallahu aleyhi ve sellem. Öşerrü'l umuri muttasataha bi kulli muttasatin bid'a ve kulli bid'atin bid dalale ve kulli dalalatin finnar. Tefsir dersimizde Enfal suresinin 38. ayetinde kalmıştık. Allah ze ve celle mealen şöyle buyuruyor. İnkar edenlere de ki vazgeçerlerse geçmiştekiler kendilerinden başlanacaktır. Yine dönerlerse Öncekilerin sünneti elbette devam eder. İbn Mesud radıyallahu anh, Allah Resulü aleyhisselatü şöyle rivayet ediyor. Bazı insanlar Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme şöyle sordular. Ey Allah Resulü, cahiliyede işlediklerimizden sorumlu tutulacak mıyız? Allah Resulü aleyhisselatü vesselam, kim İslam'da güzellikler işlerse, cahiliyede yaptıklarından sorumlu tutulmaz. Kim de İslam'da kötülükler işlerse, Cahiliyedekilerden ve İslam'daki amellerinden sorumlu tutulur. Bunu Bukhari ve Müslim rivayet etmişlerdir. Yani İslam, Müslüman olmak kişi için İslam'dan önce işlediği kötülükleri örtücü, onlara kefaret olup temizleyici bir şeydir. Burada Allah Resulü Aleyhisselatü cahiliyede işlenenler sorulduğu zaman ''Şayet kişi İslam'ını güzel yaparsa, İslam'da iyilik işlerse, güzelce bir Müslüman olursa öncekilerden sorumlu tutulmaz.'' buyuruyor. ''Ama İslam'da çirkinlikler işler, kötülükler işlerse hem öncekilerden hem de İslam'dan sonrakilerden sorumlu tutulur.'' buyuruyor. Amr bin el-As radiyallahu ''Allah Teala kalbime İslam'ı düşürünce Nebi sallallahu aleyhi ve selleme gelip sağ elini uzatla da sana biat edeyim.'' dedim. Sahilini uzatınca ben elimi geri çektim. Ne oldu buyurdu. Şart koşmak istedim dedim. Ne şart koşacaksın buyurdu. Allah Teala'nın beni bağışlamaz şartını dedim. Bunun üzerine Allah Resulü Aleyhisselatü şöyle buyurdu. Bilmez misin ki Müslüman olmak önceki günahları yok eder. Aynı şekilde hicret de önceki günahları yok eder. Hac da önceki işlenen günahları yok eder. Yani nasıl İslam kendinden öncekileri bağışlanmasına başlanmasına vesile oluyorsa aynı şekilde hicretin, haccın da böyle olduğunu bildiriyor Mevlâsül Hattab ves'a. Bunda Müslim ve Ahmed bin Hanbel rivayet etmişlerdir. 39. ayet Hiçbir fitne kalmayıp din bütünüyle Allah için oluncaya kadar onlarla savaşın. Vazgeçerlerse elbette Allah yaptıklarının hakkıyla görendir i̇bn Abbas radiyallahu ayette fitneyle kastedilen şirktir demiştir. Yani <gülüyor> yeryüzünde şirk kalmayınca kadar şirk ehliyle savaşın. Ebu Zabyan şöyle anlatıyor. Bir adam Sad radiyallahu gelerek insanlarla beraber fitne kalmayınca kadar savaşmaya çıkmayacak mısın dedi. Sad radyalan, dedi ki ben Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ile beraber fitne kalmayınca kadar savaştım. Sen ve Zulbatin, yani Zulbatin bir künyedir, göbekli demek, yani koca karınlı. Sen ve Zulbatin fitne oluncaya kadar savaşmak istiyorsunuz. Yani burada İbn-i Biatim rivayet etmiştir Hasen İslat'ta. Burada Sa'b-i neb radıyallahu anh'ı Müslümanlar arasında olan bir savaşa davet ediyorlar. Yönetim için yapılan bir savaşa davet ediyorlar. O da diyor ki, yani Allah Azze ve Celle'nin ayetini de getiriyor fitne kalmayıncaya kadar. Yani burada ayette kastedilen şirk olmasına rağmen o daha genel manada bunu ele almıştı. Saad da diyor ki, biz fitne kalmayınca kadar savaştık. Yani Allah Resulü ile beraber müşriklere karşı savaştık. Ama senin çağırdığın şey fitnenin ta kendisi. Çünkü Müslümanlar arasında yapılan bir savaş. Said bin Cübeyr'den bir adam İbn Ömer Radyalanmaya fitne savaşı hakkında ne dersin dedi. O da dedi ki, fitnenin ne olduğunu biliyor musun? Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem müşriklerle savaştı. Müşriklere katılmak fitneydi. Onun savaşı sizin yöneticilere karşı savaşınız gibi değildi. Bunu Bukhari rivayet etmiştir. Bu manada i̇bn Ömer radyalanmadan çok sayıda rivayetler var. Bunları Ebu Naim'in hilyet Evliya kitabında görebilirsiniz. Türkçe'ye çevrildiğinden söylüyorum bunu. Onların dünyası adıyla mevkuf ve maktul rivayetleri çıkararak ayrı bir kitap yapmışlardı.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 Bunu da taberani sahip-i rivayet etmiştir. Diğer rivayette Muhammed bin Mesleme radıyallahu anh dedi ki, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu, Ey Muhammed, yani ey Muhammed bin Mesleme, insanların dünya için birbirleriyle çarpıştıklarını gördüğün zaman, yani yönetim için, kılıcınla Harre'deki en büyük kayanın yanına git ve onu kırılıncaya kadar kayaya vur. Sonra şaşkın bir el sana uzanıncaya veya ecel gelinceye kadar evinde otur. Bunda taberani Mucemül Efsat'ta, ve Deylemi rivayet etmiştir. i̇snad sahiptir. Servan bin Milhan'dan mescitte oturuyorduk derken Ammar bin Yasir radiyallahu yanımıza çıka geldi. Bize fitneler hakkında Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemden işittiklerini anlat deyince şöyle dedi. Allah Resulü'nün şöyle buyurduğunu işittim. Benden sonra öyle bir topluluk zuhur edecektir ki onlar yönetime hakim olacaklar. Bu uğurda birbirlerini öldüreceklerdir. Yani yönetim uğrunda savaşarak birbirlerini öldüreceklerdir. Bunu Ahmet bin Ambel, İbne bir İbnebi de Ebu Yala, değil mi Hasan bir İslam'da rivayet etmişlerdir. Ahnef bin Kays radıyallahu Ali bin Ebi Talip radıyallahu anh'a destek olmak için çıkmıştı. Ebu Bekre yani Nufey bin Haris radıyallahu anh ile karşılaştı. Ebu Bekre radıyallahu anh nereye gidiyorsun dedi. Ben de şu adama destek olmaya gidiyorum dedim. Dedi ki geri dön. Ben Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin şöyle buyurduğunu işittim. İki Müslüman kılıçlarıyla karşılaştıkları zaman ölen de öldüren de cehennemdedir. Ey Allah'ın Resulü öldüreni anladık peki ölen neden ateşte denildi? Çünkü o da kardeşini öldürmeye çalıştı buyurdu. Bunu da Bukhari ve Müslim rivayet etmişlerdir. i̇bn Ömer radyalanmadan Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam şöyle buyurdu. Kişi haram bir kana bulaşmadıkça dininde ferahlık üzere devam eder. Bunu da Bukhari rivayet etmiştir. Zirbin Hubeyş rahimeullah dedi ki insanlar Elvelit bin Uhbe bin Ebi Muahit'in gidişatına karşı çıktıklarında e, Velit bin Uhbe e, o sıralarda valiydi ve içki içliğine dair şeyler var, söylentiler var. Abdullah bin Mesud radıyallahu anha geldiler. Abdullah bin Mesud radıyallahu onlara şöyle dedi. Sabredin. Zira yöneticinin 50 senelik zulmü 1 aylık herçetten daha hayırlıdır. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den ben bunu işittim. Şöyle buyurmuştu. İyi ya da günahkar olsun insanların yöneticisi bulunmak zorundadır. İyi olursa aranızda adaletli taksimat yapar ve düzgün yöneticilik yapar. Ama günahkar ise mümin bu konuda müptela olur, belaya uğrar yani imtihan edilir. Günahkar yöneticiler herçten hayırlıdır. Denildi ki, ey Allah'ın Resulü herç nedir? Adam öldürmeler ve yalanın yayılmasıdır buyurdu. Bunu Taderani i̇bn sakir Asakir Tahridü Meşk'te, Hafızı Raki Tahridü isnadında beyis yoktur diyerek e, zikretmiştir. Yani adam öldürmeler yalan yayılması yöneticinin olmadığı zamanlarda veya yöneticiye karşı ayaklanmaların tetiklenmesinde çoğunlukla insanları kalyana getiren şeyler doğrulara yalan katmalar yani bazı meseleleri abartmalar olmadık şeyleri e, iftiralar gündeme gelmesi, e, hissiyatın tetiklenmesi ve insanların galayana getirilmesi söz konusu olur. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam buna işaret ederek zalim dahi olsa, günahkar dahi olsa, yöneticinin bulunması böyle bir kaos ortamından, insanların kimin kimi ne için vurduğunun bilinmediği, kanların e, döküldüğü ortamlardan hayırlı olduğunu söylüyor. Ve buna sabredilmesini emrediyor. 40. Ayet Yüz çevirirlerse bilin ki sizin Mevlanız Allah'tır. O ne güzel Mevla, ne güzel yardımcıdır i̇bn Abbas radyalanmadan yani kafirler Nebi sallallahu aleyhi ve sellemden yüz çevirirlerse demektir bu ayetin manası. 41. ayet Allah'a hak ile batılın birbirinden ayrıldığı gün olan iki topluluğun karşılaştıkları gün kulumuza indirdiğimize inanıyorsanız bilin ki ganimet olarak aldığınız herhangi bir şeyin beşte biri Allah'a, Rasulüne, akrabaya, yetimlere, yoksullara ve yolculara aittir. Şüphesiz Allah her şeye hakkıyla gücü yetendir. i̇bn Abbas radıyallahu diyor ki, ''Bugünden kasıt Bedir Savaşı'dır. Allah Teala bugün de hak ile batılı birbirinden ayırdı.'' Yani Furkan günü, ayrım günü Bedir Savaşı'ydı demiştir. Cübeyr bin Mut'im radıyallahu anh'ten Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem yerden bir şey aldı veya bir deve kılı aldı ve şöyle buyurdu, ''Nefsim elinde olana yemin olsun ki beşte bir dışında bana ganimetten şu kadarlık bir şey bile yoktur.'' Beşte birlik kısım da yine size dönecektir. Yani Allah Resulüne veya devlet yöneticisine tahsis edilen bu humus, ganimetten beşte bir olayı, ondan bahsediyor Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam. Sonuçta bu da yine devlet hazinesine giren bir şey. Devlet hazinesinde de yine halkın, kamunun menfaatine kullanılmakta. Bu da size dönecektir derken bunu kastediyor. Aynısını Ubade bin Samit radıyallahu anh de rivayet etmiştir bu hadisin. E bu iki hadis, ilki Cüber yani bin Mutim hadisi İbn-i Ebi'atim'in tefsirinden, diğeri de Ubâde bin Samit Radyalanan'ın rivayeti de Nesai İbn-i İbdan ve Hakim'in kitaplarında sahip bir rivayet ediliyor. İbn-i Abbas Radyalanan'da ganimet beş kısma bölünürdü. Dört bölümü savaşan askerlere paylaştırılır. Kalan beşte birlik kısmı da dört hisseye bölünürdü. Yani o beşte bir de tekrar dörde bölünüyor bir hissesi Allah'a, Resulüne ve Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin yakınlarına verilirdi. Zira Nebi sallallahu aleyhi ve selleme düşen ise onun yakınlarınındır. Nebi sallallahu aleyhi ve sellemden beşte birden kendisine bir şey almadı. Bir hisse yetimlere, bir hisse düşkünlere, kalan bir hisse de yolda kalmışlara verilirdi. Yolda kalmış olan kişi de Müslümanlara misafir olan fakir kişidir. Bunu Taberi ve İbn-i Hatim Hasenbir İslat'ta rivayet ettiler. Necdet el -Haruri, İbn Abbas radıyallahuneyh bir mektup yazıp ayetlerde zikredilen yakınların kimler olduğu sorulunca İbn Abbas radıyallahu şöyle cevap yazdı. Bu yakınların bizler olduğumuzu düşünürdük. Yani Ehlibeyt olduğumuzu düşünürdük. Ancak kabilemiz buna karşı çıktı ve Kureyşlerin tümünün yakınlardan olduğunu söylediler. Yani Allah Resulü'nün yakınları ile Kâbe'nin tüm Kureyş olduğunu söylediler diyor. 42. ayet O vakit siz vadinin yakın kenarındaydınız. Onlar uzak kıyısındaydılar. Kervan sizden daha aşağıdaydı. Eğer sözleşmiş olsaydınız miat vakti yani belirlenmiş miat vakti usulü anlaşmazlığa düşerdiniz. E, bu Bedir Savaşı'nın öncesinde hani e, Ebu Süfyan'ın kervanları yağmalamaya çıkıyorlar. E, savaş için, Bedir Savaşı için çıkmamışlardı esasında. Yani önceden sözleşmiş olsaydınız siz bu vakti, saldırının vakti konusunda yine anlaşmazlığa düşerdiniz diyor Allah Azze ve Celle. Ancak Allah'ın gerçekleşmesi gereken bir emri yerine getirmesi içindir ki, böylece helak olan apaçık bir deliliyle helak olsun, dinini yaşayan da apaçık deliliyle yaşasın. Muhakkak Allah semidir, alimdir. Abbab bin Abdullah bin Ezzübeyr şöyle anlatıyor. Müşrikler vadinin Mekke tarafında, Ebu Süfyan ile Kervan ise sahil tarafında müşriklerden biraz daha aşağıda bulunuyordu. Şayet Müslümanlar müşriklerle karşılaşmak üzere anlaşmış olsalardı, kendi sayılarının azlığı müşriklerin çokluğu karşısında ihtilafa düşer ve savaşmaktan vazgeçerlerdi. Ancak Allah Teala, İslam ile Müslümanları aziz, küfrü ve kafirleri zelil kılmayı takdir etti. Onun lütfu ve keremiyle Müslümanları sadece kervana ele geçirmek için, Kureyşleri de Mekke'den sadece Kervanı korumak için yola çıkardı yani de çıkış çıkışamayı savaş değil Kervanı korumak ama Bedir Savaşı böyle oluyor yani önceden kararlaşılsa Müslümanlar bunu istişare etse işte onların sayılarının çok fazla olmaz sebebiyle buna hiç girişmeyeceklerdi bunu anlatıyorum elünüzüzü Be sonra her iki topluluğu savaşçın bir araya getirdi Allah Teala bunu hak ile batılı birbirinden ayırmak küfre girenlerin açık deliliyle ibretleri gördükten sonra küfre girmesi için, iman edenlerin de açık delilleri gördükten sonra iman etmesi için yaptı. Bunu İbn-i Biatim Hasemir İsnatta rivayet ediyor. Muaz bin Cebel Radyalent'ten Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Şüphesiz sizler aranızda iki sarhoşluk ortaya çıkmadığı sürece Rabbinizin açık delili üzere olacaksınız. Cehalet sarhoşluğu ve yaşama sevgisi sarhoşluğu. Sizler iyiliği emreder ve kötülüğü yasaklarsanız, yasaklarsınız, Allah yolunda da cihad edersiniz. Aranızda dünya sevgisi ortaya çıkarsa ne iyiliği emredip kötülükten yasaklarsınız ve ne de Allah yolunda cihad edersiniz. Yani bunların terk edilmesinin sebebi dünya sevgisidir. Yani iyiliği emretmek, kötülüğü yasaklamada cihat bablarından bir babdır. Şimdi cihad açık, bu konu açık. Yani hayat sevme ile alakası. İnsan ölmek istemez, yaralanmak istemez, e, savaş ortamını e, sevmez tabiaten e, hayat sevgisi, yaşama sevgisi olursa cihada böyle mani olur. İyiliği emretme, kötülüğü yasaklama da bununla çok alakalı. Çünkü kişi e, ortamında yaşadığı ortamda gördüğü kötülüklere karşı çıkmak istediğinde, bidatlere, münkerlere, fısfara, şirke bunlara karşı çıktığında... Dünya hayatıyla ilgili bazı düzenleri bozulacak, bununla karşı karşıya kalacaktır veya bu korkuyla şeytan onu engellemek isteyecektir. İşte yaşama arzusu cihadın bu baplarını iptal eder. İşte o gün diyor Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam, yani bunların olduğu gün. Cehalet sarhoşluğu, yani ilimden yüz çevirip insanların cehalet kitap ve sünnet dışındaki şeylere yönelmeleri, işte kelama yönelmeleri beşeri e, bilgilere yönelmeleri, bunun yanı sıra Allah'ın kitabından gafil olmaları, Rasulun sünnetinden gafil olmaları e, ve yaşama arzusu. Bunları gördüğünüz zaman o gün kitap ve sünnet ile konuşanlar ensar ve muhacirlerden öne geçenler gibidirler. Yani o gün sadece kitap ve sayı sünnetin delilleriyle konuşanlar, yani bununla ilmi ihya edenler, o ilk ensar ve muhacirler gibidir diyor Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam. Yani bu dini Zafera kavuşturan, bu yolda cihad eden ensarın ve muhacirin sevabı gibi sevap alırlar. 43. E, bu hadisi Bezar Hakimet Tirmizi Nevadurul Usul'de Deylemi, Tehzibül Kemal'de mizzi zikretmişler. İbn-i Vattah, El-Bid'a ve Nehyu i Anha kitabında pek çok şahitlerini zikretmiştir bu hadisi. 43. Ayet Hani Allah bunları sana rüyanda az gösteriyordu. Eğer onlar sana çok gösterseydi muhakkak kaçacaktınız ve iş hakkında çelişecektiniz. Fakat Allah selamet verdi. Muhakkak Allah sinelerin sahibini hakkıyla bilendir. Mücahid dedi ki: Allah Teala Nebi sallallahu aleyhi ve sellem e rüyasında müşriklerin sayısını az gösterdi. Yani Bedir'de savaşacak müşriklerin Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem uyanınca bunu ashabına da bildirdi. Bu onlara moral oldu. 44 Hani Karşılaştığınız zaman onları gözlerinize az gösteriyordu. Siz de onların gözlerinde azaltıyordu ki Allah gerçekleşecek olan emri yerine getirsin. Şüphesiz işler yalnızca Allah'a döndürülür. Yani e, öyle bir vaka yani sahabeler müşriklerle karşı karşıya gelmişler. Kendilerinin kat kat fazlası normalde müşrikler. Allah Azze ve Celle bu savaşın gerçekleşmesi için... Müslümanlara müşriklerin sayısını az gösteriyor. Yani uyanıkken de az gösteriyor. Önce rüyasında gösteriyor. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'a Allah Resulü bunu bildiriyor. Sonra sahabeleri de gözlerinde az gösteriyorlar. Diğer taraftan Allah bildiriyor ki, müşriklere de Müslümanların sayısını az gösteriyor. Ki onlar da tama etsin bu savaşa, işte biz nasılsa kazanırız diye girilsin. Yani bu gerçekleşsin, bu ayrım günü gerçekleşsin diye i̇bn Mesud radıyallahu anh diyor ki Bedir Savaşı'nda müşrikler gözümüze çok az geldiler. Hatta yanımdaki birine bunlar 70 kişi çıkar mı dersin diye sorduğumda hayır 100 kişi falandır dediler. dedi. Sonradan yakaladığımız müşriklerden birine sayılarını sorduğumuzda 1000 kişiydik dedi. Bunu İbn-i Şeybe Taberi İbn-i Hatim sahip isnatla rivayet etmişlerdir. İkrime dedi ki bu şekilde allah Teala her iki tarafı birbirine kışkırtmıştır. 45. ayet Ey iman edenler bir toplulukla karşılaştığınız zaman sebat edin ve Allah'ı çokça zikredin ki kurtulasınız. Yani burada e, cihat anında, düşmanla karşılaşma anında, yani e, insanın yüreğine korkunun düşebileceği anlarda Allah Azze ve Celle kendisini zikretmelerini özellikle emrediyor ki yani bütün mülk, bütün tasarruf Allah'ın elindedir. Bunu hatırlasınlar. E, Allah'tan başka bir şeye Güvenmesinler diye. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam Ebu rivayet Rivadet Hadis'te şöyle buyuruyor. Düşmanla karşılaşmayı temenni etmeyin. Karşılaştığınız zaman da sabredin, sebat edin. Devamında işte muhakkak cennet kılıçların gölgesi altındadır buyuruluyor. Seyl bin Sad R.A'dan Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam şöyle buyurdu. Biri ezan okunduğu zaman yapılan, diğeri de taraflar birbirine girip çarpışma başlayınca yapılan olmak üzere iki dua reddedilmez. Bunu hakim ve Ebu Davud rivayet etmişlerdir. Yani bu da duaların kabul edildiği, icabet edildiği vakitlerden birisi. Demek bunlardan birisi ezan okunduğu zaman. Müminin e, müstecap, kabul edilecek bir duası vardır ezandan sonra. Diğer de cihat esnasında çarpışan iki toplu karşılaştığında. Kays bin Ubbad radıyallahu anh'den Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin ashabı savaş esnasında bağırışmayı hoş görmezlerdi. Bunu hakim Ebu Davud i̇bn Ebi Şeybe sahip İsnaf da rivayet Yani halk arasında, işte filmlerde daha çok bunu şey yapıyorlar. Halk arasında da bu yaygınlaşıyor. İşte hurra, Allah Allah diye böyle bağışarak girişme. Burada sesi yükseltmeyi sahabe hoş görmezdi. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam yani sahabesi bunu hoş görmezdi diyor Kays bin Ubbad. Katade dedi ki Allah Teala en fazla meşgul olduğunuz bir anda Kılıçla vuruşurken kendisinin zikredilmesini emretmiştir. Yani kişi e, öyle bir telaş içerisinde ki o anda kolay kolay zikir aklına gelmez. İşte böyle bir anda kendisinin zikredilmesini emretmiştir. Muaz bin Cebel Radyalent'ten Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Savaş iki çeşittir. Birisi Allah'ın veçinin arandığı, yöneticiye itaat edilen, değerli malın infak edildiği, arkadaşa kolaylık sağlanan ve fesattan kaçınılan savaştır. Böyle bir durumda kişinin uykusu da uyanıklığı da tamamen ecirdir. Ama övünme, gösteriş ve duyurma için yapılan, yöneticiye isyan edilen ve yeryüzünde fesat çıkarılan savaşa gelince böyle bir kimse selametle dönemez. Yani e, asla ecir almadığı gibi burada selametle dönememesi demek, yani günah kazanmadan dönemez demektir. Yani ne ecir ne günah kazanmasa bu selametle bir dönüş olur. Ama öyle de dönemez diyor Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam. Mutlaka bir günaha girerek döner. 46. ayet. Ee, bu hadisin kaynağını söyledik mi? Ebu Davud, Nesai, Darmi ve Ahmet bin Hanbel rivayet etmiştir bunu. Muaz bin Cebel radıyallahu anh. 46. ayet. Allah'a da, Resulüne de itaat edin ve birbirinizle çekişmeyin. O takdirde korkuya düşersiniz de rüzgarınız gider. Sabredin. Muhakkak ki Allah sabredenlerle beraberdir. Hatade dedi ki birbirinizle ihtilafa düşüp çekişmeyin. Böyle yaparsanız korkuya kapılır ve zaferiniz elden gider. Mücahit dedi ki rüzgarınız gider sözüyle kastedilen zaferiniz elden gider demektir. Zira Uhud savaşında Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin ashabı aralarında ihtilafa düşünce zaferi elden kaçırmışlardı. Numan bin Mukarrin radiyallahu anh'ten Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem savaş esnasında günün başları ile sonlarında savaşmaz Savaş için güneşin tepe noktasını aşmasını, rüzgarın çıkıp yardımın inmesini beklerdi. Bunu İbn-i Ebi ve Ebu Davud rivayet etmişlerdir sahip bir isnatla. 47. Ayet Yurtlarından çalım satarak ve insanlara gösteriş yaparak çıkan ve Allah yolundan alıkoyan kimseler gibi olmayın. Allah yaptıklarını kuşatıcıdır. Mücahit dedi ki bunlar Bedir savaştan çıkan Ebu Cehil ve yanındaki müşriklerdir. Yani bunlar yurtlarından çalım satarak, kibirle, böbürlenerek, insanlara gösteriş yaparak ve Allah yolundan alıkoyan vasıfları bunlar. Bunlar işte Ebu Cehil'in taraftarı olan müşriklerdir diyor Mücahit. Hatade dedi ki, Bedir Savaşı'nda Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'e karşı savaşan Kureyş müşrikler caka satarak ve böbürlenerek yola çıkmışlardı. Henüz Bedir'e ulaşmadan kendilerine kervan geçip gitti. Onu Müslümanların elinden kurtardınız, geri dönün denildi. Ancak... Hicaz ahalisi bizim bu hareketimizi ve sayımızı dillerine dolamadan vallahi geri dönmeyiz. Karşılığını verdiler. Yani onlar bizim ne kadar kalabalık olduğumuzu görsünler. Sayımızı, e, hareketimizi görsünler. Destan olsun, dilden dile anlatılsın bu amaçla çıkıyorlar. Allah Azze ve Celle de bu ayette hiçbir şekilde bu kafirlere benzenilmemesi yolunda bir emirde bulunuyor. Abbad bin Abdullah bin az dedi ki, siz gösteriş için ve insanların katındaki bir şey isteyerek savaşmayın. Niyetlerinizi Allah için halis kalın, dininizin zafer kazanmasını ve Nebi'nize yardım etmeye amaçlayın. Sadece bunun için amel edin ve başka bir gayeniz olmaz. Ya bu konuda yani e, naslar aslında ihlasa yönelik, amellerde bütün amellerde samiyete yönelik e, gelen naslar, Riyaz Saliye ve başka kaynaklarda görülebilir. Sadece ayetle ilgili olarak söylenenleri zikrediyoruz burada. 48. ayet. O zaman şeytan onlara yaptıklarını süslemiş ve demişti ki, bugün insanlardan sizi yenebilecek yoktur. Muhakkak ben de sizin yardımcınızım. Ne zaman ki iki topluluk birbirini gördü, o iki topu üstünde gerisin geri dönerek, yani iblis, ben sizden uzağım çünkü gerçekten ben sizin görmediklerinizi görüyorum. Muhakkak ben Allah'tan korkuyorum. Çünkü Allah cezası çok şiddetli olandır demişti. i̇bn Abbas radıyallahu anh'a da e, iblisin onları işte savaşa tahrik için, Allah'a resulü öldürmek için insan kılına girerek e, yaptığı şeyleri, buna dair rivayeti daha önce aktarmıştık. Böyle bir hadise var yine. i̇bn Abbas radıyallahu diyor ki Bedir günü iblis şeytanlardan bir ordu içinde yanında sancağıyla Müdriçioğullarından bir adam suretinde Suraqa Malik şeklinde gelmiş. Suraqa Malik Müslüman oluyor sonradan. Onun şekline gelmiş ve müşriklere Bugün insanlardan sizi yenecek yoktur. Ben de size muhakkak yardımcıyım demişti. Karşılıklı saf tuttuklarında Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bir avuç toprak alıp müşriklerin yüzlerine atmış. Onlar da arkalarına dönüp kaçmışlardı. Cibril aleyhisselam iblise geldi. İblis onu görünce Eli müşriklerden bir adamın elindeyken elini çekmiş ve taraftarlarla birlikte arkalarını dönüp kaçmışlardı. O adam, ey süraka sen kendinin bize mutlaka yardımcı olduğunu iddia ediyordun ya dedi. Bunun üzerine iblis, doğrusu sizin görmediklerinizi görüyorum. Ben Allah'tan korkuyorum. Çünkü Allah azabı şiddetli olandır dedi. Bu melekleri gördüğü zaman olmuştur. Bunu Taberi ve İbn-i Hatim Hasan bir isnatta rivayet ediyorlar. Katade dedi ki, bana anlatıldığına göre İblis Cibril'in meleklerle birlikte indiğini görünce meleklere güç getiremeyeceğini anlamış ve doğrusu ben sizin görmediklerinizi görüyorum. Ben Allah'tan korkuyorum demişti ki Allah düşmanı bununla yalan söylemiştir. Yani Allah'tan korktuğusunda yalan söylemiştir. Allah'a yemin olsun ki onun Allah'tan korkusu yoktur. Fakat o güç ve kuvvetinin olmadığını anlamıştır. Yani aslında Cibril'den, ordudan korkuyor. Kaçıyor. Bunu işte ben Allah'tan korkarım diyerek. Öyle bir eee bir nevi riyakarlıkla süslüyor yaptığı şeyi. Fakat o Allah düşmanının kendisine itaat eden ve peşinden gidenlere adeti budur. Hak ile batıl karşı karşıya geldiğinde onları en kötü bir durumda bırakmış ve o esnada onlardan sıyrılıp gitmiştir. 49. ayet O vakit kalplerinde hastalık olanlar, yani münafıklar, işte onları dinlere aldattı diyorlardı. Oysa her kim Allah'a tevekkül ederse, Muhakkak Allah azizdir, hakimdir. İbn Abbas radıyallahu anh dedi ki, iki kavim birbirlerine yaklaştıklarında Allah Teala müşriklerin gözlerinde Müslümanları, Müslümanların gözlerinde de müşriklere az göstermiş ve müşrikler bunları dinlere aldattı demişti. Bunu söylemelerinin sebebi Müslümanların kendi gözlerinde az görünmesi ve onların Müslümanları bozguna uğratacaklarını sanarak bunda hiç şüphe etmemiş olmalarıdır. Bunu İbn-i Taberi, Delayül-i Nübüve'de Beyhaki rivayet ediyorlar. Burada e, ayet ile İbn-i Abbas Radyalanman'ın bu açıklaması arasında bir tutarsızlık var. i̇bn Abbas çünkü burada e, müşrikler bunu söylemişti diyor. Fakat e, ayette münafıklar e, söyledi diyor. Yani ayette geçen ifade münafıklar. اِذْ يَقُولُ الْمُنَافِقُونَ وَلَّذْ نَف۪ي قُلُوبِهِمْ marat. Kalplerinde hastalık olan münafıklar böyle söylemişlerdi. 50. ayet. Meleklerin o kafirlerin yüzlerine ve arkalarına vururken yakıcı azabı tadın diyerek canlarını aldıklarını bir görsen. Mücahit dedi ki, arkalarla kastedilen kıçlarıdır. Lakin kinayeli olarak söylenmiştir. 51. İşte bu ellerinizle sunduğunuz şeyler sebebi iledir. Muhakkak ki Allah kullarına zulmedici değildir. Ebu Zer radıyallahu Rasulullah Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Allah Teala buyurdu ki, yani kutsi bir hadis bu. Ey kullarım, işte sizin için saydığım amelleriniz... Kim hayır bulursa Allah'a hamdetsin. Kim bundan başkasını bulursa sadece kendini ayıplasın. Bunu Müslim, Bezzar, Ahmet bin Amber ve Tirmizi rivayet etmişlerdir. Allah haşa kullarına zulmeci değildir. Yani insanın karşılaştığı bir takım musibetler de yine kendi işledikleri sebebiyle, yani yaptığı bir takım yanlışlar sebebiyledir. Bu kutsi hadiste bahsedilen şey allah ee, Allahu Alem kıyamet gününde amel defterlerinin kullara verilmesi. Burada işte kötü bir şey gören bir kimse, yani kitabını soldan alan kimse, bir takım ameller görecek. Kendi yaptığı amelleri hep görecek. Ee, bu nasıl bir kitap hiçbir şey bırakmadan hepsini yazmış diyecek ayetlerin ifade ettiğine göre. Bu kutsi sanki bunu ifade ediyor. Yani ee, bu sayılan ameller sizin kendi yaptıklarınızdır. Çünkü Allah Azze ve Celle kullarını, mesela bizim kadere imanımız, e, Allah bu manada işte belli amellere zorluyor değil. Sadece dileme yetkisi veriyor bize. Yani kendisinin dilemesine bağlı olarak. Bize e, dileme yetkisini vermeyi dilemiştir Allah Azze ve Celle. O dilemeden biz dileyemiyoruz. Biz de e, hayır ya da şer, karşılaştığımız şeylere göre bir tercihte bulunuyoruz. E, fakat fiillerimizi yaratan yine Allah Azze ve Celle'dir. Fakat bunların yaratılması, Allah bizi dilemede serbest bıraktığı esnada biz bunu tercih ettiğimizde dolayı. Bu sebeple Allah Azze ve Celle bu amelleri, bakın, kullara nispet ediyor. Bu sizin kendi yaptığınız sebebiyledir. 52. ayet, Tıpkı Firavun hanedanının ve onlardan öncekilerin gidişi gibi, onlar da Allah'ın ayetlerini inkar ettiler de Allah da onları günahları yüzünden yakaladı. Muhakkak ki Allah kavidir, cezası şiddetli olandır. 53 İşte bunun sebebi bir toplum nefislerinde olanı değiştirmedikçe Allah onlara olan nimetlerini asla değiştirmez. Muhakkak Allah semiidir alimdir. Es-Süddi dedi ki Ayette bahsedilen nimet Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'dir. Allah Teala onu kureşlere ihsan etmişti. Ancak kureşler ona inanmayıp inkar edince Allah Teala bu nimeti onlardan alıp ensara verdi. Yani ensara verdi. Ensar Medineliler. Yani ensar gibi bir taife Allah'ın dininin yardımcıları Mekke'den değil de Medine'den çıktı. Bu, buna işaret ediyor. Berabi Nazip radıyallahu anh'den Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem saflara gelip omuzlarımız ve göğüslerimize dokunarak e, hizaya sokar ve şöyle derdi. Saflarınızı ilerili gerili yapmayın ki kalplerinizi ihtilaf etmesin. Muhakkak ki Allah ve melekleri ilk safa salat ederler. Yani dua ederler. E, bu namazdaki bir duruşun bile kalplerde ihtilafa sebebiyet vereceğini o e, ihtilaflı duruşun kalplerde bir ihtilaf sebebi olacağına işaret ediyor Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam. 54. Tıpkı Firavun Hanedanı'nın ve onlardan öncekilerin gidiş gibi onlar da Rablerinin ayetlerini yalanlamışlardı da biz de onları günahları sebebiyle helak etmiş, Firavun Hanedanı'nı boğmuştuk. Çünkü onların hepsi zalimler idiler. Katade dedi ki Allah düşmanları olan Firavun'u şükretmeleri ve hakkını itiraf etmelerini öğretmek için kendisinden bir nimet olarak boğdu. Yani o kavmin düşmanları olan Firavun'u şükredip Allah'ın nimetlerini itiraf etmeleri için, Allah'ın hakkını itiraf etmeleri için boğdu. O kavim için Firavun'un boğulması da bir nimet oldu. Yani bir ibret olarak onlara gösterdi ki tevbe etsinler, dönsünler diye. 55. ayet, muhakkak Allah katında canlıların en kötüsü kafirlerdir. Çünkü onlar iman etmezler. i̇bn Abbas radyalarmadan ayette kastedilenler Kureyş'in Abdüddaroğullarından bir topluluktur. Yani bu ayet onlar hakkında inmiştir diyor. Evet. 56. Ayet Bunlar içlerinden anlaşma yaptığın kimselerdir ki sonra her defasında ahitlerini bozarlar. Onlar sakınmazlar. Mücahit dedi ki bunlar Kurayza kabilesidir. Hendek savaşında anlaşmaya rağmen Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'e karşı düşmanlarla işbirliği yapmışlardı. Yani bu Abdüdarulları'ndan olan topluluk yine bu. 57 Bundan dolayı savaşta onları yakalarsan ibret almaları için onlar ile arkalarında bulunan kimseleri de dağıt. İbn Abbas radıyallahu anhu diyor ki arkalarında bulunanlara gözda verecek şekilde onları darmadağın et. 58 Bir kavmın ihanet etmesinden endişe edersen sen de onlara aynı şekilde davran. Muhakkak ki Allah hainleri sevmez. Yani burada işte e, anlatılır ya sağ yanağına vurana solunda uzat böyle bir şey yok. Eğer ihanet etmesinden, bir toplumun ihanet etmesinden endişe edersen misliyle sen de onlara aynı şekilde davran diyor Allah Azze ve Celle. Yani bu bahsedilen şey ahlak değildir. Bilakis mümin bir delikten iki defa ısırılmaz. Yani bu gibi durumlarda tedbirler alınır, gereken neyse yapılır. Kötülük de cezalandırılır. Misliyle cezalandırılır. Affetmek için gerekçeler vardır. Yani affedilmesi için e, ıslah edici olması takdirinde affedilir. Eğer affetme ıslah edici olmayacaksa af yolunu tutmak caiz değildir. Yani ne demek bu? Şayet e, bir kötülüğü affetme e, bunun devamlılığını sağlayacaksa, başkalarına da örnek olacaksa Böyle bir durumda affetmek caiz değildir, Bilakis cezalandırılması gerekir, kötülüğün önünün kesilmesi için caydırıcı ceza uygulanır yani. Süleyman bin Amir'de Muaviye ile Bizanslar arasında bir anlaşma vardı. Muaviye de Rumlara doğru yaklaşıyor ve anlaşmanın müddetinin bitmesinin ardından onların üzerine saldırmayı düşünüyordu. Bunun üzerine Amr bin Abeser adılan yanına geldi ve şöyle dedi: Allahu Ekber. Anlaşmaya ihanet değil vefa göstermek gerekir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin şöyle buyurduğunu işittim. Bir toplulukla anlaşması olan kişi, anlaşma müddeti bitmeden veya karşılıklı olarak anlaşmayı vaktinden önce bozduklarını birbirlerine bildirmeden, tek taraflı olarak bunu bozmasın veya tek taraflı olarak bu anlaşmayı yenilemeye kalkmasın. Bunun üzerine Muaviye radıyallahu anh ordularıyla birlikte geri döndü. Yani kafirle, Bizans kafir bir ordu, kafirle yapılan bir anlaşmaya, e, tek taraflı olarak bozmaya kalkınca Muaviye radıyallahu anh, Amr bin Abes'e anh, bu hadise hatırlatıyor ve Muaviye radıyallahu da bu hadise teslim olarak e, geri dönüyor. Bunu Ebu Davud, Tirmizi, Tayalisi, Sünemi Kübra'da Nesai, Ahmet bin Amber ve Beyhaki rivayet etmişlerdir. Abdullah bin Amr radıyallahu da Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Kim bir anlaşmalı kafiri öldürürse cennetin kokusunu alamaz. Halbuki cennetin kokusu 40 senelik mesafeden duyulur. Bunu Bukhari rivayet etmiştir. Sahabeden birinden Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Zimmet ehlinden birini öldüren yani Müslümanlara vergi ödeyerek Müslümanların topraklarında boyundur altında yaşayan kitap ehlinden birini öldüren cennetin kokusunu dahi alamaz. Bunu Ahmet ve Nesai rivayet etmişlerdir. i̇sna sahiptir. Nebi sallallahu aleyhi ve sellem yine şöyle buyurmuştur. Dikkat edin. Kim bir anlaşmalıya zulmederse onun hakkından eksiltirse, gücünün üstünde yük yüklerse veya rızası olmadan ondan bir şey alırsa, kıyamet günü ondan ben davacı olurum. Bunu Ebu Davud Beyhaki birbirini destekleyen birçok isnadlarla rivayet etmişlerdir. El-Iraki ve Sehavi, sınavına kuvvetli demişler. Birçok şahitleri olduğunu söylemişler. Şeyh Halibani de silsetüs sayıhada sayı olduğunu belirtmiştir. Yani dikkat edin buradaki kafir. Fakat anlaşmalı bir kafir. Yani ona yapılan bir zulüm, e, hakkını eksiltme, izinsiz, rızasız malını alma, bunun gibi şeylerde Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam diyor ki onun davası has mı? Ben olurum diyor. Tabi bu e, Müslüman için de geçerli öncelikle. Fakat burada e, anlaşmalı kimse yani e, bizim fert olarak işte kafirlerle anlaşmamız söz konusu değil zaten. Yani böyle bir durum söz konusu değil. Fakat ee, Ebu Davud'un rivadeti başka bir hadiste Müslümanların en sıradan, en düşük bir kimsesinin bile anlaşması bağlayıcıdır Buyurur, Bütün Müslümanları bağlar diyor Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam. Bugün Müslümanların devlet başkanları ne kadar münafık olurlarsa olsunlar, kafirlerle anlaşmalar yaptıklarında e, bu anlaşmalara onlara tabi olan e, kimselerde muhataptır. Mesela Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam Hudeybiye'de Müslümanların aleyhine gözüken bir anlaşma yaptı. Bundan bütün Müslümanlar mesul idi. Aynı şekilde müşrikler de öyle. Dolayısıyla günümüzdeki pozisyonda böyle. Uluslararası bir sürü anlaşmalar söz konusu. Bu sebeple işte kafirin malıdır diyerek e, kafirin malını çalmak, işte onların malını kopyalamak, Windows kopyalamak gibi veya çeşitli programları kopyalamak gibi. E, bunlar caiz olan şeyler değil, helal olan şeyler değil yani kafirinde, anlaşmalı kafirinde hakkı vardır. Bu dikkat edilmesi gereken bir şey, e, ta ki anlaşma kabilinde olmayan, anlaşmaya tabi olmayan bir Müslüman mesela Ebu Basir kıssasında olduğu gibi Ebu Basir e, müşrik iken Hudeybi'ye imzalanmıştı. Sonra Müslüman oluyor, kaçıyor. Müslüman olduğu için e, Allah Resulü aleyhisselatü vesselama sığınıyor ama Anlaşmanın şartı gereği bunun iade edilmesi lazım. Allah Resulü iade etmek istiyor. Bu şarta uyuyor. Fakat bu gönderdiği adamları da, yani bunu teslim almaya gelen adamları da e, öldürüp kendi ayrı bir yere çekiliyor. Yani ne Müslümanların safında ne müşriklerin safında. Bu kendi başına işte müşriklerin malını yağmalıyor. Böyle bir durumda bu caizdir. Yani harp halinde olan kafirlere karşı bunu yapabilir. Çünkü o, o esnada bu anlaşmaya tabi kimselerden değil. Yani İslam devletinin mensubu değildi. Ama biz bugün e, kendimizi Ebu Basire benzeterek hareket edemeyiz. Yani biz bu anlaşmalara tabi kimseleriz. Devletin kanunları e, mertebesinde de böyleyiz. Müslümanlar anlaşmalarına riayet ederler buyuruyor Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam. E, yani vergi kaçakçılığı gibi bir mesele var. Yani mesela vergiden kaçırma. Müslüman'dan devletin vergi alması zulümdür. Yani Müslüman bir devletin Müslüman'dan vergi alması caiz değildir. Çok ekstrem bazı durumlar haricinde. Mesela sıcak savaş ortamı olur. Tedbir amaçlı e, devlet olarak e, bazı şeylere el koyabilir. Yani bazı vergileri koyabilir. Bu istisnai ve geçici bir durumdur. Bunun haricinde mesela Türkiye'de de halen uygulanan bir sistem var çoğu Arap ülkesinde böyle şeyler yok. İşte sağlık hizmetleri vergiledir, ekmek vergili, su vergili, elektrik vergiyle bu vergiler kafirlerden alınması gereken şeyler. Fakat devletin sistemi, layık, demokratik sistem dedikleri sistem, küfür düzeni kafirle Müslüman'ı vatandaş olarak eşit görüyor. Bu başlı başına bir zulümdür. Eşit gördüğü için kitabı ehli Yahudi, Hristiyan'dan da aynı vergiyi alıyor, Müslüman'dan da aynı vergiyi alıyor. Bu başlı başına bir zulümdür. Müslüman eğer e, gizli kapaklı olarak çaktırmadan vergi kaçırırsa kendi hakkını almış olur. Kendisinden zulmen alınmış bir hakkı almış olur. Burada bir beyis yok. Yani vergi kaçırabilir bu manada. Ama elektrik, mesela kaçak elektrik kullanmak bu caiz değildir diyoruz. Neden böyle diyoruz? Çünkü e, şu, şu an e, özel şirketlerde bunlar. Devletteyken de şöyle bir sistem uyguluyorlardı. Halen bunu uyguluyorlar da özel şirket olduğu için tamamen caiz olmayan bir konuma girdi. Elektrik kaçakçılığı, kaçak elektrik veya kaçak su. Toplam enerji sarfiyatı hesaplanarak bu diğer bütün halka yansıtılıyor. Yani bu para her halkada tahsil ediliyor. Şayet birileri kaçakçılık yapmışsa o enerjinin bedelini bu sefer yanındaki konusundan, şundan, bundan tahsil etmiş oluyor. Bu sebeple caiz değil. Yoksa devletten, bu kafir düzenden, yani küfür sistemini benimsemiş düzenden zulümle alınan şeyi Müslüman kendi hakkını alması caizdir. Fakat bunun akabinde dediğimiz gibi eğer gizli kapaklı yakalanmayacaksa, yakalanmayacaksa, yani yakalanıp da işte göstere göstere bunu yapıp da işte hapse atılacak, bunun akabinde büyük, daha büyük zararlara uğrayacaksa, gündeme gelir. Yani iki zarardan hafif olanına katlanmak. Nedir o? İşte bu vergiyi ödemek. Bu vergiyi ödeyerek, yani zulmen alıyor. Zulmen aldığında bunu vermekten dolayı sen günahkar olmuyorsun. Çünkü huzeyfer Radiyalan'tan gelen rivayette bu tip yöneticilerin sırtına vurup malını alsa dahi sabret, itaat et diyor. Yani bu konuda itaat et diyor Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam. O zulmen alıyor bunu. Bu konuda itaat et. Yani senin hakkın olan konularda edersin ama dininden koparmaya çalışıyorsa burada itaat yoktur. İtaat da yoktur, dinlemek de yoktur buyuruyor Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam. Şer'i meselelerde, dinle ilgili konularda, senin ibadetin tahrif etmeye kalkarsa, orucunu, namazını, şununu, bununu tahrif etmeye kalkarsa yönetici kim olursa olsun, isterse Müslümanların halifesi olsun burada itaat yoktur. Fakat senin hakkın olan meselelerde ya edersin ya vergi kaçakçılığı yaparsın. Yani kaçakçılık derken kendi hakkını almak üzere. Yani senden zulmen bir şey alıyor, zulmen vergi alıyor. Sen bu vergiyi haksız bir vergi olduğu için geri bertaraf ediyorsun. Bu ayrı bir şey. Bir de senin hakkın ötesinde mesela naylon faturalarla başkalarının işlerini, başkalarının karlarını da. E, toparlamak bu haramdır. Bu değil. Sadece sana zulmedilen kısmı geri almak maksatlı e, böyle bir kaçak iş yapabilirsin. Yani kendi hakkını almış olursun bunda da. 59. ayet. Küfreden kimseler kaçabileceklerini sanmasınlar. Elbette ki onlar bizi aciz bırakamazlar. E, buyuruyor Allah Azze ve Celle. Allah izin verirse 60. ayetle onlara karşı kuvvet hazırlamak babıyla bir sonraki derste devam edeceğiz. Subhaneke Allahu ve bihamdik ve eşedene ilahillen tevhideke la ve estağfiruke ve